أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الحي لا ilahe illahu. هو Muxlisin مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah الله لا يقبل من العمل Azim. ما كان له خالصا ve bu toğiye bih vechuhu sadaqa resulullah فيما قال او كما قَالْ> Muhterem Müslümanlar okuduğum ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor O haydir diridir ondan başka hiçbir ilah yoktur O halde sadece Allah'a itaat ederek samimiyetle ona ibadet edin hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Okuduğum hadisi şerifte ise, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor, Allah ancak samimiyetle ve kendi rızası için yapılan amelleri kabul eder. Aziz müminler, dinimiz İslam'ın özü samimiyettir. Samimiyet, içimizde dışımızın özümüzle sözümüzün bir olmasıdır. Bütün söz ve davranışlarımızda Allah'ın rızasını gözetmektir. Samimiyet imanımızı ve ibadetlerimizi her türlü riya ve gösterişten korumaktır. Değerli Müslümanlar, imanı kemale erdiren samimiyettir. Yapıp ettiklerimizi ahiret sermayesine dönüştüren samimiyettir. İyiliği anlamlı kılan Samimiyettir Bilgiye değer katan Samimiyettir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Ed dinu en nasihah. Din samimiyettir Hadisini şiar edinenler İstikamet üzere bir ömür Yaşamaya gayret ederler Ahde vefa gösterirler Doğru sözlü Ve dürüst olurlar Kimseyi aldatmazlar Adaletten, hak ve hakikatten asla ayrılmazlar. Kul ve kamu hakkına riayet ederler. Kıymetli müminler, Rabbimizin rızasından uzaklaştıran kötülüklerden birisi de istismardır. İstismar, insanların inançlarını, duygularını ve zaaflarını kişisel çıkarlara alet etmektir dinimizin yüce değerleriyle insanları aldatmaktır. Maddi ve manevi imkanları sömürerek güç elde etmektir. Hasılı istismar Allah'a, Kur'an'a, peygambere, insana ve topluma ihanettir. Muhterem Müslümanlar, istismarcı insanların amacı asla Allah rızası değildir. Onlar İslam'ı şahıslar üzerine bina ederler. Hak ve hakikatin yegane temsilcilerinin kendileri olduğunu iddia ederler. Kur'an'ın ifadesiyle onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde biz ancak ıslah edicileriz derler. Halbuki onlar bozguncuların ta kendileridir. Lakin anlamazlar. Evet Ayet-i Kerimelerde de işaret edildiği gibi bu tür kişiler sureti haktan görünerek toplumu ifsad ederler. Milli ve manevi değerler üzerinden güç devişirirler. İnsanların iyi niyetlerini istimal ederler. Geleceklerini çalarlar. Kıymetli kardeşlerim, bundan tam 7 yıl önce 15 Temmuz gecesinde milletimizin birliği, ve devletimizin bekası FETÖ tarafından hedef alındı. Ancak o gece Rabbimizin yardımı yine bizimleydi. Millet ve devlet el ele vererek bozguncuların karşısında dimdik durduk. Destansı bir direnişle dahili ve harici hainlerin emellerini boşa çıkardık. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ Allah Vallahu خَيْرُ الْمَاكِر۪ينَ onlar tuzak kurdular, Allah da onların tuzaklarını bozdu. Allah, tuzak bozanların en hayırlısıdır. Nice kardeşimiz bu direnişte şehadete yürüdü. Nice kardeşimiz de gazilik nişanesini bir şeref madalyası olarak bedeninde taşımaktadır. Aziz Müslümanlar, istismarcı kişi ve yapıların tuzaklarına bir daha düşmemek için, dinimizi sahih kaynaklardan, ehil ve güvenilir kişilerden öğrenelim. Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'i ve sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini doğru anlayıp hayatımıza aktaralım. Ailemizde, insani ilişkilerimizde, ticaretimizde, işimizde, hasılı hayatımızın her alanında güveni ve samimiyeti esas alalım. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ihmal etmeyelim. Onları ailesine, çevresine, vatanına, milletine ve insanlığa faydalı kişiler olarak yetiştirelim. Ülkemizi ve aziz milletimizi fitne ve fesada sürüklemek isteyenlere karşı her daim yek vücut tek yürek olalım. Bu vesileyle geçmişten günümüze, Muazzez değerlerimiz uğruna, canlarını feda eden bütün şehitlerimize ve ahirete irtihal eden kahraman gazilerimize yüce Rabbimden rahmet diliyorum. Cenab-ı Hak onların bize emanet bıraktığı değerleri yaşayabilmeyi ve gelecek nesillerimize aktarabilmeyi nasip eylesin.